Merhaba, bugün bir dizi umut verici haberle sizlerleyiz. WWF Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle Adana'da Sas Kedisi için Türk Koruma Eylem Planı hazırlandı. Plan tehlike altındaki türün ülkemizdeki yayılış alanlarından biri olan Adana il Sınırı içerisinde korunmasını temel oluşturacak. Ülkemizde varlığını sürdüren 5 kedi türünden biri olan Sas Kedisi'nin varlığı habitat kaybı, avının azalması ve yasa dışı avcılık gibi kendisini tehdit eden faktörlerin önlenmesiyle yakından ilişkili. Bu amaçla alan araştırmalarıyla elde edilen veriler ve TÜR hakkında bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalarda yer alan bilgileri sentezleyen Koruma Eylem Planı TÜR'ün Adana il Sınırları içindeki yaşam alanlarını belirlerken daha etkili korunması için atılması gereken adımları da ortaya koyar. TÜR'ün IUCN yani Uluslararası Doğa Koruma Birliği ölçütlerine göre ulusal ve uluslararası ölçekteki koruma durumunu göz önünde bulunduran hazırlanan eylem planı yöre halkıyla yapılan görüşmeler ve bölgedeki resmi kurum ve kuruluşlar ile bilim ve akademi dünyasından uzmanların katılımlarıyla tamamlandı. Adana il sınırları içinde bulunan Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası yumurtalıkla günleri ve tuzla dağ gününde yürütülen arazi çalışmaları ile elde edilen veriler sayısallaştırıldı, haritalandı. Plan koruma ve yönetim, bilimsel araştırma ve izleme, farkındalık oluşturma, kapasite geliştirme, eğitim ve koordinasyon başlıkları altında gerçekleşecek eylemler tanımlıyor. WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem şu şekilde konuştu: 47 gün süren arazi çalışmalarında Alana 5 fotokapağın kuruldu. Elde edilen görüntülerden türün toplam 35 kez fotokapağınla kaydedildiği, bunların altısında yavruların bulunduğu tespit edildi bu çalışmaya konu alanların ekolojik açıdan sağlıklı olduğunun bir göstergesi. Sas kedisinin biyolojisini, ekolojisini ve yaşam döngüsünü ortaya koyan plan, türün Adana'daki doğal yaşam alanlarında etkileşim içinde olduğu diğer canlılar hakkında da önemli bilgiler içeriyor. Bu açıdan plan sas kedisini merkeze koyarak varlığını sürdürebilmesi için gereken şartların bir arada değerlendirilmesi bakımından kapsamlı bir çalışma olmuştur dedi. WWF Genel Müdürü Tolga Başlakça, bilimsel araştırmalar doğal kaynaklar ve türler üzerinde çok büyük bir baskı yarattığımızı gösteriyor. Tüm dünyada biyolojik çeşitliliğin kaybının önüne geçmek için özellikle tehlike altındaki türlere ait koruma eylem planlarının bütüncül bir yaklaşımla hazırlanması ve etkili bir şekilde uygulanması gerekiyor. Bu haber, Sas kedisinin geleceği ve sahip olduğumuz diğer doğa değerlerin korunması açısından umut vaat ediyor, dedi. Gezi parkı gösterilerine ilişkin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Greenpeace aktivisti Cenk Levy, Üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraat etti. İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 43. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Cenk Levy hazır bulundu. Levy Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesileceğini duyduğunu ve parka gitmek istediğini anlatarak parka girmeden polisin parktakilere müdahale ettiğini uzaktan gördüm ve geri döndüm. Radyo evinin önünde polisler ve vatandaşlar arasında bir arbede yaşandı. Göstericilerden bazıları polise taş atınca bir polisin silahını çıkarttığını gördüm. Daha kötü bir şey olmasını engellemek için polisin silahını çıkarttığını yüksek sesle vatandaşlara söyledim ve dikkatli olmalarını söyledim dedi. Toza karşı alerjisi olduğunu ve sıkılan biber gazından olumsuz etkilenmemek için yanında maske taşıdığını söyleyen Cenk Levy olay günü, ''Polisle tartışma içerisine girmedim. Taş ya da benzeri şeylerle polise saldırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum.'' şeklinde konuştu. Levin'in avukatı Thora Pekin'de müvekkilinin polise taş atmadığını belirterek ''Müvekkilimin beraatini talep ederiz.'' dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme sanının üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmadığından beraatine karar verdi. 5 Haziran 2013 tarihinde hazırlanan iddianamede Cenk Levy'nin 1911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmekten 3 yıla kadar hapsi isteniyordu. İstanbul'daki Gezi Parkı gösterine ilişkin bilinen ilk dava Greenpeace üyesi Cenk Levy'ye açılmıştı ve kendisi bu davadan beraat etti. İstanbul 5. İdare Mahkemesi Ataköy sahilindeki inşaatların yapımına izin veren 1 bölü 5000 ve 1, /1 bölü 1000 ölçekli imar planları için bilirkişinin hazırladığı raporu uygun bularak oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. 3 kişinin hazırladığı Nisan 2014 tarihli bilirkişi raporunda 160 parsel üzerinde tescilli koruma statüsünde bulunan Baruthane üzerinde otel yükselmeye başladığı, kaba inşaatın tamamlandığı ve 70 metre yüksekliğinde 5 adet blokun yükselmeye başladığı ifade edildi. Raporda sahile yapılacak binalarla iç kesimlerde yaşayanların kıyıyı kullanamayacağı, kıyıya yapılacak 10 metrelik yolun da kıyı kanuna aykırı olduğu tespit edildi. Kıyı şeridinde yer alacak 70 metre yüksekliğindeki binaların kıyı ile iç kesimler arasındaki ilişkiyi bozacağı ve duvar etkisi oluşturduğu söyleniyor. Kararda İstanbul'un deprem riski de hatırlatıldı. Burada Ataköy sahiline yapılacak yoğun ve yüksek yapılaşmanın son derece riskli olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca silüet çalışması sonucunda belirlenen 70 metre yapı yüksekliğinin hangi kritere bağlı olduğunun da belirsiz olduğu belirtildi. İnşaatların devam etmesi halinde hukuka aykırı olduğu anlaşılan dava konusu işlemin uygulanması halinde Telafisi güç ve imkansız zararların ortaya çıkacağı açıktır ifadesine yer verildi ve yürütmeyi durdurma kararı verildi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın.